1402 numaralı konu Hazreti Ebu Bekir zamanında Medine'ye gelen Yemenlilerin Kur'anı dinlediklerinde ağlamaları. Evet, Hazreti Ebu Bekir zamanında Medine'ye gelen Yemenliler Kur'anı dinlediklerinde ağlamaya başladılar. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir onlara ilk önceleri biz de böyleydik, sonra kalblerimiz kuvvet bulup itminana kavuştu dedi.